Şimdi derslere kısıt olsa devam edeceğiz. Sema çarşımı yapmayacağız. Dedik ki bir konuda hafif gireceğiz. Semaç çarşımı yapmayacağız. Kasavı bu ve Mesih'i bir şey olacağız. Şimdi bu Ramazan oldu iş ya. de oldu biliyor Yani bir karar veramadık. Yine bir bir şey daha söyleyeceğim başarı derece. Bazı imanlar hakikaten söylüyorlar. Mesela, ben mesela bu cuma gün çıktığımda, bizim Ortaköy Camii imamı, imamı Diyanet'i falan dinlemez. Öyle bir adam. Söyleyeceğini söyler ya. Dedi, kartla dedi, kesinlikle dedi, çektiğim kartla dedi, haram var. Söylüyor. Zaten, mesela dedim, kartla... Kredi mesela diyelim ki, kurban kesemezsin, <gülüyor> onu sonra şey veremezsin. Mesela zekat veremezsin, kartla zekat veremezsin. Ha evet, paraları kurban kesersin, zekat verirsin ama kartla da şu anda benim. Vereyim mi? Evet. O, o niye kurban kesiyor? De. Kredi alacak kişi. Evet. Şimdiye. Bu çünkü bir ayar. Nasıl bahsettiğini soruyor. Biliyorum. Bahsettiğini soruyoruz. Şimdi yeni kurulan şeyi kurarlar. ya. bir binaya çıkıyor. hazır. Anladık evet. Bugünkü hayatı yine adaptasyon Yapacağım bu. Bunda en büyük fakür bir de var. Biray bakıter var. He. Yine 10 daha bekide şey insanlar bir kurucu alınır. Şekilde sürüyor. Baksana ayda maaş alacakmış. Gene kesene sönmeli toplu nesil. Bak herkes. Ki oyer parayı samsine koyar. Aramızda iş yapmıyor. Olamayacak. O, o para piyasada reklamını Reklamı ne yaptın? 3 sene de. O iş var para. para, para, para Olmuyor. Bankayı verirse haram deniyor. Ne yapacak millet? Ne yapacak yani? Ne yapacak? Ne şu der, Bismillahirrahmanirrahim. Taza bu giriş yani başlayacak. Bu kısa sürecek bir dersimiz. İnşallah. Daha başka bir verayet. Velayet. Velî. Velî, velayetin bel sahibidir. Şimdi bir okuyayım. burada velayetin bir kaç tane tarifi var. Onları okuyayım. Allah'a dost veya Allah için Dost olan kimse manasına göre, Allah'ın dostu, veli. Veya da Allah işin birisiyle dost oluyor. Sevmediği adamlar bile dost olur veli. Kurbiyet, kurbiyet yakınlık demek, Kur, yakınlık demek. O dini bakımdan yakınlık. Tarzını kullanmıştır. Tasavvufta velinin iki manaya geldiği belirtilmiştir. Birisi, Allah Teala'nın gözettiği, koruduğu ve bir an bile kendi nefsiyle baş başa bırakmadığı kimse. Benim velilerim, benim kubbelerim altında belir. Allah onları korur. Ama öyle bir şey vardı ki, sanki kafayı çekmiş, şey gibi gider. Böyle yanına gelişemezsen, pazarlarsan ya falan ya. Bu da o beninin kolu çok üst üst üste bir insandır. Kendilerine koyuyor. Böyle koyuyor. Kendilerine... Çok yumuşak olsaydı, aa erken peşini bırak, adamı yiyip yakadır, siltler yakadır, paçanı yiyip derler. Ama öyle bir bak, el el açar kadar değiller. Evet. Bakıyor. Allah onu farklı zaharetlerler. Koyu hamam, iç deli ya, iç Bir adam. İyi hamamlarla söylenir, bir hamu, hamamla söylenir. İyi hamam, iyi hamam. Sırf şeyi, bu kadar hamam yapıyor, deli adam. Ne Demek ki Allah veri, kendi nefsine başkası bırakmıyor. Her an, iyi onun üstünde yanlış şey yapmasın. Yaptık nasılder? Bir de başka bir şey var ve o bütün sanihlilere de velilik ediyor. Veri Allah'a ibadet ve taat işini ortasına alan kimsedir. Biraz şey ama herkes namazı kadar abdest alıyor ama veli, veli olmayabilir, o da başka vere ayrıca karip manasına gelmedi de kararbet yakınlık yani, dostluk yakınlık. Allah Teala'ya kurbiyet mekanı bir yakınlık değildir. Bundan burak maalefatullah'da istirak istirak Allah'ın içinde boğulmuş, tamamen kendini Allah'a vermiş yani bir denizde boğulan insan var Allah zevki, Allah aşk içinde. Boğulmuş, kendini kaybetmiş. istirak? Onun kudretine, azametine, heybetine tam iman zikti daim ve kuduktur. Bu fark. İçerim, sen yapmayın. Fark. Allah'ın arandaki fark. O daima kuduk ediyor. O da bilir. Ama diğer taraftan Allah'ın bilir. Farkı ve içeriyle kendini toplamıştır. Kurbeye bu surette gerçekleşir. Çünkü Allah Teala kendisine iman edenlerin yardımcısıdır. onların onları karanlıklardan kurtarıp nura çıkarır. Burada verinin tam manasıyla kendisini Allah'a verip Allah'tan başka düşünmeden düşünülmesi Seniz o gibi Allah öte bundan da merhaleleri var başka. Cücenidiyatın biri webten bir biri daha var söyleyeyim. Bu da şöyle, biri kendi halinden fani, kendi halinden tamamen soyunmuş ölmüş orda, kendi tamam terk etmiş hakkı müşahede Allah. Görür gibi, Allah görür gibi, baki olan kimsedir, birçok üstünece bir şey. Ona kendi haline haber vermek ve hakkın gayriyle karar kılmak yoktur. Ona sen, sen şusundun diyemezsin, o Allah'ın kararından başka hiçbir kararı da tanımaz. Allah ne karar verdiyse ona eyvallah. Gelelim, meşhur İbrahim Eken. bu bir hükümdardı, her şeyi terk etti. Böyle bir tarikat hukuktu, ethemiyye. Çok kültürlü insanların Bu bir âlem vardır. Çok üstleriz insanlardır. Bu bir tarikattır. Ekemiyye. Ve göre, veli dünya ve ahirete rağbet etmeyendir. Dünyaya rağbet etmeyemem. Ahirete de israf edilir. Cennet umurunda değil, cehennem umurunda değil. Dünyaya, yani dünya nimetlerine ve ahiret nimetine de hiç değer vermiyor. Zira bunlara rağmen halktan uzaklaşmaktır. Cennet nimetleri var ya, dünya nimetleri var ya, cennet nimetleri de halk uzaklaşacak ileri cennet nimet için yaparsın biki, o da yok. Yani Allah kahate, kar, o da yok. Dolayısıyla şimdi göreceğim terk etmek olan bir şey var. O da buna şeyi terk etti de ter görüyorsun. Yani bütün fi, şey filerini kötü fiillerini terk ediyorsun. Ama o terki de terk etmen tamam Allah kendini görürsün. Allah sen Eylül üç gün ne yapıyor, kendini tamamen bırakıyorsun, Kendine, kendi kendi başına bir şey yapmıyorsun, diğer inşallah. Allah sevgisinin gerçekleşmesi kalbin masivadan temizlenmesiyle mümkündür. Masiva Allah'tan başı olan her şey. Dini dini o o Allah'tan başı olan şey. İnsanların velayet mertebesine ulaşmanın temin eden en önemli faktör, şimdi bu, onlar özel, çok özel şimdiden umumlu söylüyorum. Hiç, hiç, hiç şüphesiz ki imandır. Allah'a <gülüyor> başlıyoruz, sonuçlıyoruz, sağlamalı iman saygı olacaksın. Bu bize için öyle. Biri derdi öyle ama onları zaten iman saygı bizler için. İmanın göçlenmesine amir olan hususlar ise farzları yerine getirmek. Şimdi namazlar, sünnetler, farzlar, işte, son sünnetler getirdiler, Şimdi çok özel namazlar var. Şey, Zilzayar namazı, ay, ay tutulma namazı, güney tutulma da özel namazlar ama bunlar farz değildir. Onlar sünneti ve ya da sen kendi itaat ettiğin namazları kılacaksın. Fakat diğim olan fazları Allah'ın Fars kadını günde kaç kaç ikat var 14, var onda yap, o müslüke faz. Onları mutlaka <gülüyor> yerini getireceksin. Onun süs sünnetleri tabii peygamber buyurdu sünnetleri, süs sünnetleri gibi yerini getireceksin. Ben Allah'ın fazını yaparım da peygamber sünnetleri yapmam. Böyle bir şey olmaz farzlarla beraber neyse şeriatın emri sünnette ve farzlar yerine getirecek. Allah sana sünnetini terk edeceğin yer söylemiş. Kazaya kalmış namazlarla sünnetler kılınmıyor. Seyahatlerde sünnetler kılınmıyor. Bunun gibi. Yasaklardan kaçınmak. Bunlar bellidir. Şeriat kitabı. hiç de bunlar değişmez. Ancak zamanlama insanların anlayışı değiştiği için bunların da bazı Değişmeler oluyor. Aslında değişme şekiller değişiyor. Mesela temin dedi. Ee, şey alkolü bile, şey ne ne dedi? Soda. Soda. Moda. Moda. İyi. Neşas olsa istekeydi. Hoş geldi amcana. İşte biz alıyoruz. Aa, aa, Olmaz öyle. Oluyor. E sen bilmiyorsun. Nafilerle meşgul olup onlara çoğaltmaya çalışmaktır. Farzların, Allah diyor ki bana, nafilerle yapışın. Çünkü sünnetle ve farzla meşgul yapacaksın. Bunların dışında yapmakla yükümlü olmadın ama yapayım takdirde büyük farklılık olan Namazları, nakire namazları, gece namazları... Yani... Kuşluk mu uçlu? Kuşluk, kuş yani. Buna harcı olan namaz Mesela lahşiler, akşam namazından sonra 12 yıldırken... Yaklaşık bir namazı kadar var. 12 yıldırken. Akşam namazından daha çok. Akşam yastığı kadar. Çift, çift yastığı gibi olur. Hı. Akşam namazından sonra 12 yıldırken... Ev amir namaz kılarsın. Evimde seyir seyir kılarsın. İşte işekimle Yani bu gibi namazlar da diğer mesela yürüyüş kütlemasındır. Küsüş namazı kuracaksa. Ay ay kütleması, bir şey kütleması kılacaktır. Seyir namaz namaz kılacaktır. Ee, efendimiz bir hadislerinde diyor ki, iman, İslam ve ihsanı bir arada zihretmiştir. Yani, imanlı olmak için yapar, İslam olman şart. şart onda karşılığı sana verecek bir takım şeyleri, yani iman sana bir takım Haklar da belirli fayda verdiği iman seni kötü yoldan koruyor. Eee işte, mübellişer mü mü mü mü mü veriyor. Yani sana fayda birçok şeyler veriyor. Müminin lehinde ve aleyhinde olanı itikaden bilmesi iman, amelen bilmesi İslam, halen bilmesi de insan ile ifade edilebilir. Demek ki oradaki geçen İman, İslam ve İslam kelimelerin, buradaki mümin lehinde olanı şunlar. Müminin lehinde ve aleyhinde olanları, İhtikâlden verildi. Namaz kılmazsın da namaz da faydalı bilirsin. Namazı seni Allah'a yaklaştıran birisi ama sen namaz kılmazsın. Ama iman da bu namaz kılma işini bir fiyat yaparsın. Efendim, halen bilmesi de ihsan. Bunları bilmen sen için bir ihsandır. Yaparsan o ihsana kavuşursun. Yapmazsan o ihsandan mağdol olursun. şöyle bir şey? Allah Teala'nın Varlığını tasdikle ilk rükle, ilk yapacak şey, faydalanacağın şey, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet ettik. Sanki Allah karşımdaymış gibi ee, ibadet Size yanılmıyorsam birkaç sene evvel söylemiştim, namaz biliyorsun tek başınısın, canlı yapar, ev, ev, ev, evinizdesiniz. Namaz görüyorsunuz. Mümkün oldu ki böyle. Daha boş, boş yerde kırmaya çalışın. O insana daha boş hava veriyorsun. Şöyle fakir onu yapar, yapar diyor. Şimdi... karşı bir mihrak var. Etraf karanlık var. Mihrağda peygamber var. Peygamber kendi ışığı aydınlanmış, aydınlanmış. Açık geçirmiş ışık. Sen aldın, selamını aldın, seyirciye başlayın, Allah'a fiyat, o sesi peygamberden durmaya çalışın, onu yücüküye gör, görürsün de, bir üçten sonra görürsün de, Allah'a fiyat, yücüküden kalktığını, Kade başlayın, kade, kadeh, kadehde oturduğunu gör, Birkaç karşıya deneyin, buna, buna çabuk ve göreceksin ki, namazınızın daha tatlı, daha güzel olacak. Ses sanki Hazreti Peygamber'den geliyor, geliyor. Ama Allah Allah'a o tam secdeye bağıracaksın, sen Allah'a ferdi ki, Allah'a ferdi ağzı sözü ondan çıksın. Dikkat edin, biraz olur. İşte bu, vidayetin nihayeti ihlastır. yani. Allah'ın görüntesine namaz kılmak ihlastır, inanç. Allah Teala'nın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayarı olduğu bir kimse, prenses sahibi ve hikmet evidir. Bu da tasavvurda bir hikmetidir. Allah, ben O'nun gören gözü işleyen olayım, konuşan dirilim dediği hadise idir, ihlattır. Ve tasavvukta var dedi, o taşı sen atmadın, ben attım Demek ki, ona öyle hakim ki, emret at, o farkına bile değil, taşı kanatıyor, o taşı sen atmadın, ben attım dedi. <gülüyor> Bu hususta Kur'an-ı Kerim'den şöyle bulunduruyor, Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimse için iki cennet vardır. İki cennet. Bu, makamı elde edilmesi için gerekli, hususta. Ayrıca dünyadan yüz çevirmek. Buna zült, demek ki daha sonra okuyacağım inşallah. Zült. zült. Zült ve takva. Dünyadan. Hani bu dünyadan kop demek manasında değil. Dünya nimetini hakkıyla kullan. Hakkıyla kullan. Şehrin falan gerek kullan ama hakkıyla Yoksa tamamen evli ayağın dünyaya çekmek değil. biz bir şey var, atasözü var. Belki de işte. gün gün içten günü oynaşta olsun. Elin içten günde sevgilinde olsun. O. Dünyada elini çekmeyecekse ama haramdan alan haram kıldığı şeyde elini çekeceksin. Dünyada yaşa pek bir yok. Dünyada madem dünyadasın dünya nimetlerini de alacaksın ama bunlarla besi olmayacaksın. Bunu alacağım yok onun onun onun kısmetini almak, bunun bana çalmak onun için yapmak yok. Neyse rızkın. o sana gelir zaten. Bir de rüfk vardır ki, yumuşaklıktır. Herkese günahımı etler, muamele sert Sertlik, kapatır, gözünü görmekten değil, yönlü ederekten, hoş, hoş tutarak da merhametli davranlar. Herkese, sade insan değil hayvanlara da. Şöyle kedi gördüm, sevindiğine hayvanla bayılıyorlar şimdi bize. Geltiyoruz, seveceğim kediyi ve canına bayılıyorlar şöyle. Ama elini belli. Hilim, öyle bir yumuşaklığı Hazreti Ebu, bekle sıfatıdır. Hilim, çok yumuşak. Her şey yumuşaklar. Hilim, güzel huy, güler göz, merhamet vesaire. Bu nedir? Rıf, rıfkın şeridini. Ayet ve hadislerin rehberliğinde, Amel-i bulunarak salih amellerde, salih davranışlarda, salih işlerde bulmak da bu makamın elde edilmesi için yerine getirilmesi zaruri davranışlardandır. Yani bunlar biraz kendimizi kontrol etmekte yapılacak şeylerdir. İşte zor olan şeylerdir. Kızdın, bağırdın, buldun, kırdın, ne olacak? Sen gelirse, onu gelirse e, muhtazım edeceksin. E, Girecek odanın gömle alacaksın. Gömle almak şimdi bir şey vereceksin eline. Yani bunlar da insan elinde onu şeye Yukarıdaki imanı kuvvetlendiren amillerin başında farzların yerine getirmesi olduğunu düşünüyorum. Farzlar da zahir ve batın olmak, Üzeri iki kısımdır. Demek ki Fakta'da parçalınmış. Zahir olanlar, yani görünen olan Fakta, İslam'ın beş temel şartı ve cihattır. Cihat, iç ve dış düşmanla mücadeledir. Hiçbir şey, içindeki şeytanla, nefsistlerimizle mücadele edeceksiniz. Dışarıdaki görünen düşmanı da olan da, şu tarzda sayabiliriz. Birincisi, ibadetleri yerine getirmekle de ihlas, yani samimiyetle, niyetle, amelden niyetlere geldi Yani, ama şu namazı kılıyorum boştan kurtulayın, öyle değil namazı. aynı. Allah'a karşısında görüntüsünü kılacaksın, bilmesin. Yani şöyle, ikili namazı geçme. Bitsin ama bir kılın borcuma olmasın değil. değil. Ben ikili namazını kılacağım. Allah için kılacağım. Su üzerinden uzaklaşmak. Kötü düşüncelerden uzaklaşmak. Efendim, haset, kim? Buğuz, buğuz gibi mezbun sıfatları terk edin, küçük sıfatları terk etmek. Ey iman edenler, zandan çokça kaçırmasın. Evet, zam bizim hayalimizde gelişen bir histir, bilgidir. Paran hakkında, adamını sevmedi, götüreyim. Nereden sevmedi? He, kaşık, pişire, kıp, başı belçü, böyle girmiş böyle. Bilemezsin ki insanların ne olduğunu, bilemezsin, görünce göre şey vermeyin, bilemezsin insanlar e, nedir. Çünkü zannının bir kısmı günahdır. Zannetmekten sonra sağlam devlere dayanmak lazım. Bir, bir insan hakkında karar vermek için sağlam devler lazım. Zannetmek, aa çok üst derece bir Veni olursa da, baktığın zaman onun içini düşünürsün, o başka. Ama biz öyle değiliz. Bunlar bizim için, benim için değil. Yani zam, en kötü şeydir. Şöyle değilmiş, böyle kötü, zevkli. Sana ne? Belki senden çok daha zevkli olur. Bilemezsin. Kim tibirden temizlenmiş olarak ölürse cennete girer. Çünkü kibir de seni doğru yoldan çevremiş şey gider. Herşey beğenirsin, benim dersin. Her bir şey, her biri bir, kurt bir da güzelmiş gidiyor. Kalbinde bir harçlarda tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremez. Müslüman gelmez ya. Ben. Her şey ben ölçüde. Ben. ben şöyle yapsam böyle beni o, o, o bana benzemediği için sen böyle. Her her, ölçüyü, her ölçü, kendi öfkünü kendi ölçü ortaya koysa bu işte kibirdir. Herkesin ölçüsü başka başkadır. Şey. Dolu ne farktan tavrıma tamam, eee gerçeklikle dikkat. Ne farkı kimse hakkında Kötüsü söylemeyeceksin, kötüsü de düşünmeyeceksin. Emanet, insanlara ümennet etmekten kaçırmak. Adama para ister, para verirse para getirmez. Demişsin, ya bu para al ben, bana şu, şu, şu zaman ver, tamam abi, getirmez, o para sana lazımdır. Ödeceğim, vardır, vardır. E diyeceğim bugün var senede vardı. da zaten sözünü sakın. Ya hiç sıkışpara. Hiç şey olmaz zaten. Yani e, kimseye kötülük etme. Muhammed şey muhabbet ve bu Allah'a karşı sevgi besledi bu muhabbet. Hakiken yüz çevirene bu zevk etmedi. Demek ki Allah sevgisi, sevgisiyle dolu bir insanı biz de seveceğiz. Ama Allah'a karşı hasfuz, kötü davranan bir insanı da biz de seveceğiz. Ayet de vardır. Suri de vardır. eğer yeni şarkı okuyorsanız her gün bu iki ayeti yazar. Yahudiler ve Hristiyanlar siz onun dinini kabul etmedikçe onlar size yanaşmazlar. İyilik etmezler. kötü etmezler. Yahudi ve Hırist e, Hristiyanlarla yakın münassebetlerde bulunmayınız. Hep bize dikkat ederseniz açıdan çok tarih okunacaklar. E, e, 3. Mustafa devrinde yani, 760'larda falan Almanya'da, Prusya'da bir kral var. Prusya'yı bir zafer kazanıyor, ilerliyor. Osmanlı'dan geri gittiklikle, gerisindirle gidiyor. Yalnız bir bergat alınmış onun için e, üçüncü muslu var. Gazi pasçaktır. Gazi, bergatı geri aldığı için Gazi pasçaktır. Vakat Osmanlı günden güne gelip alıyor. Mustafa'nın merak ediyor. Fredrik'e Mustafa diyor. Ya senin sarayindeki halcı ne anladın hani... Büyüdü. Müneccim. Müneccim. Müneccim kimse şunu bize gönder de bizim de bizim iş, iş işlerimiz düzeltti. Fredrik, şimdi Mustafa'ya Müneccim yerine Ekte Sana üç şey söyleyeceğim. Tarihini oku, kasanı doldur, ordun ayakta tut. Almanya böyle Almanya'nın Almanya korsyete medeniyet, korsyelerini biliyor musun? Büyük devlet